Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Talat Kırış'la yapacağız. Talat'cığım çok hoş geldin. Aslında. Aslında bu programı geçen hafta yapacaktık ama e, cumart geçtiğimiz cumartesi Talat'ın e, acil bir e, operasyon e, durumu çıktı. Dolayısıyla da e, erteledik bu haftaya. Yanlış anlamasınlar ben yaptım. <gülüyor> Ameliyatı ben olmadım. <gülüyor> <gülüyor> evet bak olabilir. Yani kendisi bir cerrah. Bir beyin cerrahı değil mi? Evet. evet. Ee, dolayısıyla da geçen hafta ben Talat 2021'de 4 Eylül'de seninle yaptığımız programı tekrardım. Yani bu gerekçeyi dinleyicilere duyurduktan sonra... Evet, evet, çok üzüldüm ben de ama yapacak bir şey yoktu. <gülüyor> acil çok bir eğlenceli bir sohbetmiş. Ben de iki sene sonra tabi dinleyince ne konuştum, unutmuşum bile. <gülüyor> ben çok... <de> bakayım aşağıdan. <gülüyor> İkimiz de çok eğlenmişiz. Güzel. Mesela, dolayısıyla bu haftaki bu sohbetin girişi gibi oldu geçen haftaki yayın. Peki şimdi önce tabi senin denizciyi e, konuşmak istiyorum. E, seni neden aradım? Çünkü internette e, Pitkosla ilgili hmm. bir yazına rastladım. T24'te. T24'te evet. çok güzel bir yazıydı. Hatta onun devamında da Pitkos'un yaptığı teknenin evet. e, videosu vardı. Kendi anlatıyordu. Şimdi belki. Bitcoin'i tekrardan senden dinleyelim ki onun o tekneye gelmek için... ama Bitcoin nasıl bir insandı nasıl bir denizci sen tekrar anlat istersen. Tabi tabi aslında e, yani o tekne biraz senin e, bebek e, 750'den de bir esinti taşıyor tabi daha farklı bir konsept ama hı, hani hı. sonuçta bir Avga bahçede yapılmış e, e, e, evet. tekne o da e. ya Bitcoin şöyle ben e, uzun zamandır izlediğim birisi e, ilk e, bu Ünlü Van de Globe, o evet. en kötü en sıkıntılı kitabını diyese de tabi onunla bir içinde de en sıkıntılı olan 94 Vendesi'di herhalde e, orada e, tanımıştım onun kitabını evet. yazdı Derek Lundi diye bir evisi. Hülya Hanım da Hülyalet Türkçe'ye çevirdi Hı -hı. şimdi bu e, Pitkos e, Cornwall'lı bir denizci yani İngiltere'nin güney batısında Hı -hı. E, doğuyor. E, hemen işte e, okyanus kıyısında ve e, hep denizci olmak istiyor. E, önce bir İngiliz bahriyesinde e, bir süre çalışıyor. 9-10 yıl kadar. E, sonrasında da işte kaptanlık, e, yelken eğitmenliği gibi işler yapıyor. Bütün e, hayali tek başına e, olacak bir e, okyanus açık deniz yarışına e, katılabilmek. E, parası yok, pulu yok, e, aslında hiçbir şey yok ama e, sağlam bir inancı var ve bir şekilde e, bu hayalin peşine düşüyor. İşte e, internetin olmadığı yıllar, e, işte, bir, bir proje hazırlıyor, e, 2500 kişiye mektupla bunu yolluyor vesaire. Neyse yavaş yavaş önce bir küçük e, 22 feet bir katamaranlı bir transatlantik yarışında kendini kanatlıyor. Sonra da Van de Velde Globe'a katılıyor ama kendisini ünlü yapan e, hikaye Van de Velde Güney Okyanusu'nun ortasında müthiş bir kasırgada e, yarışmacılardan birinin teknesi Alabaro oluyor. İlerlendiğini. E, evet. Eee veriyor. Hı hı. E, ve kimse yok yani ulaşabilecek Zaten yani en yakın kara parçasına da aşağı yukarı e, 1500 mil deniz mili uzaklıkta işte bunu arıyorlar telsizden sen gidebilir misin diye e, aşağı yukarı 11 e, 12 bofor <gülüyor> civarında bir havada e, geri dönüp rüzgara karşı 160 Orsa mil gidip serili. evet Orsa seviyeyle onu kurtarıyor. Tabii e, bir, bir tür efsane oluyor yani. Evet. yani işte Lejion, Dönö ve bir evet, vesaire. Evet, belki burada şunu hatırlatmak lazım dinleyicilere. Şimdi bu tür çağrılarda komite, yarış komitesi ya da başka birisi sana git Beysun'u kurtar Talat dedikleri zaman senin reddetme hakkın tabii, var. Tabii. Yani hayır benim tekten bu havada, bu koşullarda oraya giden risk var dolayısıyla ben gitmiyorum diyebiliyorsun. Tersi de geçerli. Eğer koşullar uygunsa gitmezsen hukuki karşılığı var. Onu biliyor musun? Casus bilmiyordum Tabii onu. ki, <gülüyor> tabii ki. Evet. Ya hatta sanıyorum bozca da bir fırtına da bir bir tekne başka bir tekne yardıma gitmediği için mahkemelik olmuşlardı. Yani orada tabii Pitagorun sözü önemli. Ben e, onu hatırlatayım. E, okudum da e, diyor ki bu benim. Çok önceden verilmiş benim için bir karardı diyor. Hı -hı. Yani denizde birisi yardım istersen ona gidersin. It's that simple diyor. Hı -hı. <gülüyor> Bu kadar basit diyor. Evet, e, tabii o yarış ki çok yani Van tarihindeki e, milat gibidir bence. E, o yarıştan sonra bir, Van teknelerinin tasarımcıları konsepti, o yarış konseptini yeniden gözden geçirmeye başladı da... Doğru. Evet, teknelerin doğru, kendi kendine doğrulabilme yeteneklerini bir kural olarak geçirdiler. Yani çünkü o zaman problem şuydu, Tekne alabara olduğu zaman tekrar doğrulamıyordu. Hatta bilirsin, Bolimur İngiliz, yani iki gün baş altında bir küçücük bir yerde yardım bir yer işte. yardım, aynı yer işte. Hatta Genovda tabi ölüyor o da zararlı. o da kayboldu şeyde. Sonra Şili'de bulundu evet. teknesi. Dolayısıyla tekne konsepti tasarımcılar için ciddi bir şey oldu. Dönüm noktası oldu. Hatta hatta ben o dönem. E, ya World Türkiye galiba ona bir teknet ya yani şöyle bir şey, on altı tekne katılmıştı o yarışta. Dört e, tekne, işte alabar oldu, battı vesaire, salması bilmiyorum. altı tekne bitiriyor. Evet. E, ben de şey diye yazmıştım e, Talat, e, bir çaycı... E, tefsisinde tesisinde taşıdığı 16 çaydan çay bardağının dördünü dökerse onu işten atarlar dedim. <gülüyor> doğru. Doğru. <gülüyor> Bu da da işten atmak lazım diye şöyle bir şey tasarlamıştım. Onlar çünkü 60,5 uzun bir işte 10, evet. 20 metreye yakın tekneler, çok yüksek direkleri var vesaire, çok genişler. Ortaya dönen bir kabin tasarlamıştım. Bunda yatın böyle çizerek şey yaptım. Yani bir kabin düşün teknenin ortasında Tekne alabarı olunca... ...işte bir kolu çekiyorsun... de kendi hmm. etrafında dönüyor... ...sen tekrar gökyüzüne... ...ulaşabiliyorsun... ...artı ana gövde de bir problem olduğu zaman... ...bir şekilde bir mekanizma açılıyor... ...o kabin denize ayrılıyor... ...bir filika gibi... ...etrafında da bir şişme bot beliriyor... ...ve dolayısıyla ayrı şey... ...ben de öyle şey yapmışım... ...fakat o yarıştan sonra... ...gerçekten... Ee, önemli bir virajı vardır ve bence şimdi olağanüstü noktalara geldiler. Yani çok zorluyorlar tabii yani ee, hız yapmak için ee, çok hafif yapmaya çalışıyorlar. Dediğin gibi direkler çok yüksek. Ee, kolay kolay yelken küçültmüyorlar. Yani hız yapalım diye. Yani tekneli zorlamanın da bir sınırı oluyor yani. Kito yani. diye bir Fransız yakenci vardır. <Gülüyor> Bu Van Glove falan Glove'a katılamıyor. Talihsiz bir şey bir türlü bitiremedi vesaire filan. Ee, ...ona sormuştum bu soruyu ben... ...ya dedim... ...hatta bu o yarışın örneğini verip... ...işte tasarımcılar bence hata yapıyorlar... ...filan dedim... ...şey demiş, hiç unutmuyorum... ...tasarımcıları biz zorluyoruz dedi... Evet, ...biz doğru. hız istiyoruz dedi... ...güvenlikten biz vazgeçiyoruz dedi... ...şimdi aynı şeyi düşünüyor mu bilmiyorum... ...şimdi sana onu soracağım... ...sana nasıl geliyor bu tür... E, çıtanın çok üstündeki e, spor e, denizcilik etkinlikleri yani hemen direkt sorayım sen böyle bir yarışta var olmak ister misin? Yok. Yani şöyle ben e, yarış e, kavramı benim için uzak bir kavram. Ben yarış sevmiyorum. Hiç de yarışmadım. Yani yarışanlarla bir sorunum yok da. Ben ben ben <gülüyor> İyi, en azından, gezmeyi seviyorum en ama kavga etmeyeceğiz. Ben çok seviyorum çünkü. <gülüyor> mı? Ben, ben çok e, şey öğrendim kendi da. adıma muhakkak doğru ama ben kendi adıma e, evet zorlayıcı şeyleri seviyorum. İşte Antarktika'ya gittim, Grönland'a gittim. Gene kendi teknemle oralara gitmek istiyorum ama yarışarak değil. Yani bunu hızla yapmak gibi bir derdim yok. Ama Yoksa, ya, ya, ya denizde yarış sadece hızla ilgili değil ki. Yani orada beni en çok etkileyen yarışın bir başlığı hani sıralarsak alt altı ne var bir yarışta diye. Senin kendi kendine yaptığın yarış asıl yarış. Yani Ama bir yarışmaya gerek yok ama. Kendi yo, kendine başka yo, yarış yapabilir misin? Hayır hayır. Yo, şöyle ben hani kol görevinden söz etmiyorum ama şöyle bir yarış o. Bütün kendi yarışla ilgili verdiğin kararları e, şeye göreli olarak göre başka tekneler var etrafta yani sen bakıyorsun sen duruyorsun adam gidiyor dönüyor. bir yerde hata var diyorsun ya da tersi oluyor sen gidiyorsun o duruyor yani Strateji var, ekonomi var, bir sürü bir sürü bir şey var. İşte var da kazalar, yaralanmalar, ölenler. Çok e, az ya. Yapma. Ya, işte. Çok az. Bizde yani. de biliyorsun birisi asılmıştı boynundan ölüyordu bu Bodrum'da bir yarışta. O, o, o şey kayıp var canım. Evet, Yine yani. Bodrum'da bir yarışta bir kayıp var. Yarıştı. Ama yarış, yarış karadaki yarış değil... onu söylemeye evet. çalışıyorum. Yani o başka bir şey. Yani ...denizciliğin... Denizlik becerini arttıran bir şey. Ona hemfikirim katılıyorum. Yani ben zorlamaktan yanayım ama hani başka bir macera peki, düzeyinde. Peki bu yarış meselesini o zaman şöyle kapatalım. 30 Ağustos'ta Boğaz yarışı var. Hiç seyrettin mi? Ben seyrettim Boğaz yarışı. Katıldım mı hiç? Yok. Güzel katılmadım. bir tek. Valla bir tekneye misafir ol bence varsa tanıdığın. Bence dünyadaki en keyifli yarışlardan bir tanesi. Yani inanır gibi değil. Peki, gene tekrar Pitkos'a dönelim. Şimdi o jenerasyon e, bu modern, yeni Van da e, işte bütün kurallarını, teknikleri vesaire önlerini açan bir şey e, kuşak, o kuşak. Yani... E, işte ilk defa o counting... Kedi, evet, hareketli sağmaları koyanlar. İşte... Hatta hatta hatta en son işte bu foilları da eklediler bu handikap tekneleri ama ben çok tartışmalı buluyorum bunu yani iş hani ürküttüğün kurbağa değer mi acaba diye bunu bu soruyu soran tecrübeli e, Fransız İngiliz yerkençiler de var bir kısmı istemiyor bir kısmı istiyor Alex Thompson gibi evet. e, şey çılgın Hırslı yarışçılar. onlar hız istiyorlar. Ama mesela son van de Grolpte foilu olmayan, hatta tekeli de olmayan bir, bir, bir evet. eli sahip birisi dördüncü mü ne oldu? Evet, yani evet. illa da şart değil. Şart değildi. <gülüyor> Peki e, şunu e, Pitko'ya döneceğim, şuradan döneceğim. Şimdi. İşte ...Alex Thompson gibi... ...diğerleri gibi... ...Mike Golden gibi filan bunlar böyle çok şey... ...bayağı yarışçı yarışçı yarışçı... Yani Ferrari Ferrari... Şey, ...Formula 1 yarışçısı gibi, gibi yarışçılar... ...bir de Pete Gossy gibileri var... Ee, ...Dejojo gibileri var... ...yani biraz daha... ...işin felsefi tarafını... ...Denizdoğan ilişkide öne çıkaranlar... ...ama bu insanlar hep... ...artık sınırları zorlayan teknelerin... ...işte danışmanları filan oldular... ...neredeyse fakat senin yolladığın o videonun linkinde şey çok hoşuma gitti çok takdir ettim yani o yarışçı adam tırnak içinde müthiş sakin müthiş faydaya yönelik çözümlerle olağanüstü bir tekne 32 yapmış. feet evet küçücük bir tekne He. hatta yani açık denize falan çıkmıyor akdenize dolaşacak işte nehirlere kanallara gidecek Avrupa'da onu da yapacak bir evet bir tekne. şöyle diyor yani her tekne diyor bir hayali gerçekleştirmek için e, yapılır. E, hayalin ne yani önce Hı -hı. onu soracaksın Hı -hı. ve ona göre e, kuracaksın konseptini. Hı -hı. E, yani işin DNA'sı o senin hayalin olmalı. Şimdi burada da temel amaç, amacımız diyor bizim Avrupa'yı gezmek Hı -hı. ve nehirlerini gezmek işte. Hı -hı. Ama Akdeniz'e gidip işte Karadeniz'e de çıkmak. Hı hı. Ama Norveç'e gidip işte Fjordlarda da dolaşmak. Hı hı. Ve oradan iki kişinin yaşayacağı gerekirse hani iki üç misafirin de geleceği. O, öyle yola çıkmışlar. Tek başına e, direği indirebiliyorsun. Öyle evet. bir mekanizma yapmış evet, yani. Kırılan direkler. Gibi. Evet. Yani e, kırma direkler. Ve arası. yani bu adam birçok tekne e, dizaynında <gülüyor> rol almış. Hı hı. İşte değişik şeyler yapmış. Bir ee, eski bir balıkçı teknesiyle İngiltere'den Avustralya'ya gitmiş. Daha önce bir grup balıkçı böyle bir iş yapmışlar. Hı hı. Dev bir e, katamaran ve her iki gövdede olan 10'la hız e, rekorları denemiş. Hı hı. Yani oralardan işte bu 32 fil tekneye gelmiş. Şey çok hoşuma gitti. Ee, bir kere çok iyi bir anlatıcı. Evet. Yani o videoda bayağı hani bir sunucu olarak da çok başarılı bence. Çok sakin, teker teker hani hani birine anlatır gibi de lafımız var ya. Hani en, <gülüyor> <gülüyor> en şey anlama yetersizliği olan birine an, bas, anlatır basit gibi basit <gülüyor> bir şekilde. Hani bu dolabı böyle yaptık çünkü. Bu işte şeyleri çekmeceleri plastik böyle bayağı manavdan aldı. Neredeyse plastik şeyleri de çekmece yapmış. İşte burada çalışma var. Burada yatakları var. Burası işte havuz. Burada bilmem Teker teker teker anlatıyor ve kullandıkları malzemeler de basit malzemeler. Malzeme. Hiç şey yok. Ee, hani dekorasyona yönelik hiçbir şey yok. nerede deknede. Ama belki o yüzden çok güzel gözüküyor. Gözük. Bir de şey çok güzel yani ben biraz da onu anladım. Bilmiyorum sen de öyle düşündün mü? Adam tekne denen şey de bizim fazladan koyduklarımızı ayıklamış. Yenebilirim tabii. Yani tabii. bir filtreden o böyle müthiş şeyinden deneyimlerinden gelen bir, bir filtre koymuş. Ortaya olağanüstü güzel bir tekne çıkmış. Şimdi senin iki tekne bahsetmek istiyorum seyyare ne oldu seyyareyi sattım e, çok e, sevdiğim bir e, çocuk çevre arkadaşıma çok e, iyi bir denizciye e, iyi birine gitti çok iyi bakıyor e, hatta arada bana e, güzel seyyare seyirlerinden video yolluyor abi bak istesen de geri vermem diye <gülüyor> e, o, ona <gülüyor> mutluyum e, tekniği özlüyor musun Özlüyorum evet. Özürüm. <gülüyor> yani seyahate çok iyi bir tekneydi. Ee, çok da iyi birine gittiği için mutluyum. O, onun e, senin hayatına katılması, yani sen onu hazır birinden kullanılmış bir tekne olarak mı yok, aldın? Yok, yok. O bir Tanju Kalacıoğlu dizaynı. Öyle Tanju, mi? E, ha, e, he, taka diye bir şeyi vardır. Bir gün, Orada e, yapıldı. Ee, Takak Tanju'nun bir markası markası tesisanein adı da takar yani işte orada bir küçük bir tersane var yani tesisaneden denir mi bilmiyorum yani işte tuzlada bir hı hı. E yer e orada yapıldı seni yani senin emeğin var mı üstünde yok yani ben fikir olarak şöyle bir şey, ben ortada olsun istemiştim e, ...mutfak şeysi yok ha, yok ha, içinde izin, yani ha, o, o evye vesaire ha, ha. böyle içevi girdiğin zaman öyle bir akış olsun yani Hı. iki yandan ha. kenarda değil de bir e, onu istemiştim yani ben e, onun dışında tencuren için e, yalpada da işe yarar o tezgah tutuyorsun öyle. <gülüyor> aynen öyle aynen öyle e, öyle Peki e, sonra e, tabi tamam o zaman şimdi araya bir de senin dünya seyahatinde e, koymak lazım yani biz gelecekte bir denizcilik hikayesine başlamak üzere. Evet. Üzeresi. Evet inşallah. E, ben hatta duyurdu bugün eklemeyi unuttum. E, Talat Kırış'la e, deniz yazmak başlığıyla duyuracaktım açık aceleye geldi soru yolda aklıma geldi artık dedim şey yazamam. zaman bitti diye uyudu konuşuruz konuşuyoruz ee, nedir programın yani tekne geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk alüminyum evet, malzeme olarak evet. seçtiğini biliyorum şimdi <gülüyor> bit, bitiyor inşallah bitmek üzere ee, Eylül sonu e, gibi ince denize ee, Fransa'nın e, kuzeyinde. Manş kıyısında bir yerde yapılıyor. Sıfırdan yapıldı evet, değil mi? Evet, bu butik bir tersane. Senede 10 tane falan, 10-11 on, on tane tekne üretiyorlar. Bunun dizaynerı bir denizci. Ee, Hı -hı. Yıllarca işte e, dört çocuğuyla beraber e, okyanusları dolaşmış. Bu Fransızlar biraz biliyorsun değildi böyle Antarktika falan oralar. Hı -hı. E, Falkland adaları vesaire. Hı -hı. Hep not tutmuş ve herkese sormuş yani iyi bir açık deniz teknesi, teknesi nasıl, nasıl olur, olur sonra ve gelmiş <gülüyor> Fransa'ya aslında bir Belçikalı Fransız da değil ama Fransa'ya gelmiş kendi bahçesinde kendine bir tekne yaparken birisi görmüş bu nedir demiş işte tekne yapıyorum sen bunu bana sat demiş bitir satmış öbürüne başlamış İkincisinde de aynı şey olmuş sen bunu sat öyle deyince adam ya ben bunu Biz, şey, biznesini mi? yapayım şeklinde ve bunu, bu Boreal tekneleri e, birçok ödül kazandı yani iki tane Düsseldorf e, fuarında e, farklı yıllarda e, açık deniz kategorisinde hep birinci oldular bu benim alacağım tekne de e, 2021 Düsseldorf'unda ...yılın teknesi seçilmişti... ...Amerika'da falan da hep ödüller aldı... Ee, ...bunun özelliği... E, ...bu da biraz yani basit bir tekne... ...şey olarak... E, ...mesela... E, ...işte yelkeni... E, ...içe sarma değil... ...klasik basma, e, basma yelken... E, ...salması... E, ...inip çıkıyor hareketli salması var... Ee, yani hep deniz düşünülmüş. En önemli özelliği de bir doghouse diye böyle yükseltilmiş bir hmm. şey var. Oradan içeriden tekneyi kullanabiliyorsunuz. Sobası var içinde. Hmm. Hmm. Ee, çok iyi bir insülasyonu var. Yani hmm. e, hem soğuğu hem sıcağı. yönelik işte çift cam vesaire. Hmm. Ee, ya benim hayalim aslında bir büyük dünya seyahatinden çok e, kuzeyi çok istiyorum. Yani Gronland'da. Ee, işte İzlanda Norveç, Neden? Svalbard böyle bir tutkum bu var bu şey, vahşi e, batı yaşamının ulaşamadığını umduğun bir coğrafya mıdır? yani çok etkiliyor beni çocukluğumdan beri e, o maceraları okudum hep Amundsen Scott vesaire o, e, sonra da gittim oralara gittince de tabi çok etkilendim şimdi kendi Teknemle gitmek istiyorum ve tabii çok büyük bir hayalim var ama becerebilirim miyim bilmiyorum. Northwest Passage yani. Hmm. Kuzey-Batı geçidi. Hmm. Hmm. Kendimi deneyeceğim. <gülüyor> Peki sana e, mimar-müşteri <gülüyor> ilişkisiyle dair soru sormak istiyorum. Şimdi e, sözüne ettiğin tasarımcı e, sonuç olarak işte kendi tasarladığı bir tekne. ...yaşam mahaline müdahale etmeni ne kadar izin veriyor? Hiç, hiç. Yani, yani bu kendi şeyi var, e, opsiyonları var, opsiyonlardan seçebiliyorsun. Hmm. Hatta şeye bile izin ver. Hmm. Mesela bu otopilot olarak NKA kullanıyor. Hmm. Bu bir Fransız markası. Bu Vande Gloot da kullanılan... Hmm. Yok, ben işte başka bir marka yok. Hmm. İşte e, chart pilotu şunu kullanıyor. Başka, yani o kendince en iyi olduğunu düşündüğü şeyleri kullanıyor. Peki yaşam alanlarına müdahale etmene izin verin. Mesela kameradaki yatak öyle değil de böyle olsun gibi. Yok bir tek e, bu üç kamerası var. E, arka kamerada e, sancak taraftaki böyle ranza gibi e, ikili e, yaşam, şey, yataklar. Yani, evet istiyorsan onu <gülüyor> normal yapabilirsin mesela. O, çok sınırlı sayıda. Şeye izin veriyor. Peki sohbetik keyifli mi? <gülüyor> keyifli aslında adam değişik. Yani, bir adam. Aksi bir tasarımcı mı? <gülüyor> Uysuz bir tasarımcı mı? Biz, Bu çok mi? önemli biliyor evet. musun? Yani yakaradaki evet. mimarlarla müşteri ilişkisi de böyledir. Doğru. Yani. Ee, insanların hayatını kabusa çeviren müşteriler olduğu gibi insanın hayatını kabusa çeviren mimarlar da var tabi. Ya daha çok aslında tabi senin muhatap olduğun orada bir e, yani o adamdan çok bir işte orayı çekip çeviren bir su aslında çok ilginç bunlar iki kişiydi İkisinin de adı Jean-François İkisi de denizci bir tanesi e, bıraktı e, dünyaya dolaşmaya başladı yani kendi teknelerinden birini aldı hmm. Şimdi bu adam cihaz karısı falan e, işte geçen ay herhalde öğrendim ki e, bu adam da bırakıyor. Ve yani şu anda... E, Son teknelerden biri mi oldu? E, yok. 2027'ye falan e, şey veriyorlar. Ha, yani sırada e, fabrika böyle çalışıyor yani acayip bir şekilde tersane çalışıyor ama adam ben dünyaya dolaşmak istiyorum deyip bu benim şu anda aldığım tekneyle e, yani o tekne modeliyle yola çıkıyor. Peki e, şimdi senin takviyun belli mi? Eylül'de tekne geldi. Gidip getireceksin herhalde. Şöyle, şöyle mı bırakacaksın? aslında e, bu tekneden e, bir Türk daha e, sipariş. sipariş etmiş. Yiğit, e, Yiğit Karış. Bilmiyorum bizi dinliyor mu? E, hatta o benden önce e, sipariş etmiş. O, hmm. on, onunki 10. gövde. Hmm. Benimki 15. gövde. E, şimdi Yiğit'in teknesi indi. Hmm. E, o Fransa'da önce e, onun tekneyi ee, alıp Bişkay'dan Portekiz'e götüreceğiz. O, Portekiz'de yaşıyor Söten şu anda. Tekneyi tanıma şansın olacak. Ee, olacak. Hem e, artık Yiğit'le de çok iyi arkadaş olduk. Beraber hep gide gele gide Hı -hı. gele. Ondan sonra geleceğiz benim tekneyi alacağız. Tam kaver veremedim. Şimdi aslında biraz gecikti. Yani Haziran sonu vereceklerdi bana. Temmuz falan derken Ağustos'ta zaten kapatıyorlar. katile çıkıyorlar. ve Eylül'e kaldı. Yani mevsim çok şey olursa bir seçenek İngiltere'de bir yerde tekneyi bırakmak. Bir seçenekte basıp gelmek. Bütün işte e, şeyi şey Biscayson ve Cebel Tarık hmm. Orka saldırıları falan <gülüyor> <gülüyor> Akdeniz'e geçip <gülüyor> gelmek. Macera <gülüyor> Peki e, şeyi soracağım. Teknik bir soru bu. Alüminyum tekne yani çok benim çok e, hani tercih ettiğim bir malzeme en farklı nedenleri var. Galiba konuşmuşum ben. Hani alümin işçiliğine bir dünya seyahat sırasında ulaşmanın daha zor olduğunu. Fiber'e göre, ahşaba göre, çiğliğe göre. Dolayısıyla hani ben perçinle mi yapılıyor, kaynak mı yapılıyor? Kaynak. Kaynak değil mi? Kaynak. Argon galiba bir şey kaynak özel bir kaynak var. Yani o işi Fransızlar iyi biliyor. Yani hmm. hani alüminyum tekne imalatında işte e, bu Orniler vardır biliyorsun eski Alubat. Hmm. Garcia var. Ee, yani epeyce e, aluves var. Yani hep e, teknenin yapım sürecini izlemek için gittim mi? Gittim. Yani merak ediyor hani omurgası kondu Dö postalar falan. Dört defa falan gittim. Dört defa gittim. Yani işte onun bir döndürülmesi var. Hmm. Ee, işte ama tabii kolay değil. Yani mesela Paris değil bir. Paris'e gidiyorsun oradan altı saat bir araba alıyorsun falan. Çok yakın bir yerde değil daha fazla gitmek isterdim <gülüyor> ama yani en azından bir dört defa gitmiş oldum tabii. yani. Peki şeyi de merak ediyorum bu dünya yolculuğu demeyelim ama açık evet, de, açık, açık ama tabii denizlere tabii. çıkmak diyelim. Tabii. Karadan kopmak diyelim. E, Mesleğini ne yapacaksın? Ya mesleğime şimdilik e, çünkü mesleğe, sen önemli bir beyin evet. cerrahısın ve geçen programda sen mi anlatmıştın anladın e, ...artık te tercih edilmiyor... ...gençler tarafından. Edilmiyor. Ha, yani evet. o, bu ciddi bir kayıp var. Doğru. E, Doğru. Dolayısıyla şimdi... ...yetişmiş deneyimli bir beyin cerrahının... ...şöyle planlıyorum bi bitmesi, aslında. E, elini çekmesi... ...bizim için büyük bir kayıp olacak. Yok, yok. Yani elimi çekemem herhalde de... ...öyle hemen. E, kendime daha fazla zaman ayırarak... ...yani belki iki ay, üç ay denizde olup... E, ...çalışarak... ...böyle bir e, başlangıç... Düşünüyorum Ama yani neticede bir tane hayatımız var. Hı -hı. Ee, i̇şte kaç yıldır ben e, tıbbiye 79'da başlasanı düşünürsün. Yani işte 40 yıldır e, işin içindeyim. Ameliyathanede yaşıyorum pratik olarak. Yani hayatımın Hı -hı. büyük bir çoğunluğu ameliyathanede geçti. Hı -hı. Ee, biraz daha fazla... Bir... Kendime zaman diyoruz koca bir gezegen var yani bu gezegeni görmek istiyor hani bir <gülüyor> <gülüyor> hani şey e, uçağa binip seyahat ederek değil de gerçekten e... tabi bu arada senin mesleğin de tekneye bitme taşınır bir meslek değil yani ameliyathane bağlı olarak yaşadık yani değil, değil. gidip Fransa'da iki ay durayım tekniğime ne yapayım Fransa'da ameliyat edeyim değil. Değil, evet. o, olmaz herhalde evet. değil mi bir şey planlamıştım. Ee, acaba kon... çok konuşma yapıyordum ben. Ee, hala da yapıyorum ya. Yani orada burada e, konferanslar yapıyorum. Acaba gittiğim yerlerde e, lecture vererek dolaşabilir miyim diye ama. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şey, e, profesyonel e, evet. konuk. Evet yani mesleğimle ilgili düşünmüştüm ama yani şimdi biraz e, yani bu... Yerler pek gidilen yerler değil. Söylediğim yerler işte Greenland vesaire. Yani bizim gibi sıcak denizlerde yaşayan insanların çok tercih ettiği yerler değil. Daha çok de dolaşıyoruz veya dünya seyahati yapan tabii Türkler var. Ee, oraları biraz anlatmak istiyorum orada. Çünkü bambaşka bir doğa gerçekten. Hem çok sert... Ee, bambaşka hayvanlar var yani o balinalar işte hmm. kutup ayıları ee, yani peki e, o zaman e, tamam e, bir deniz yolculuğunda e, benzerahı talat olamıyor ama yazar talat oluyor şimdi küçücük bir kitap hediye etti bana uzak deniz küçük yağmur diyor ya bunu tabi hep aklımdaydı bir tür ulaşamadım bu evet. kitaba şimdi maalesef şey e, okumadan anlatmanı isteyeceğim daha doğrusu yazarlık ve beyin cerrahlığı gibi iki şey hangisi yani seni yazılı, daha mutlu ediyor üç tane şapkam oldu işte benim bir, bir, bir denizciydik deniz, <gülüyor> e, yazarlık bir beyin cerrahlığı şöyle e, hepsi birbirini tamamlıyor bence ben yazıyı hiç bırakmadım hep yazdım yani Hı -hı. E, işte cumhuriyette yazılarım çıktı radikalde e, sanat dergilerinde işte denizle ilgili Hı -hı. E, yatta yazıyorum yıllardır Hı -hı. E, dolayısıyla yani yazmak sevdiğim bir iş e, Hı -hı. yazarken tabi araştırıyorum da e, birçok şey yazıyorum yani e, o edebiyat bu kitap ama ondan önceki kitabım e, işte anı kitabımda benim beyinci evrahlığını anlattığım. Evet o, e, o kitabı konuşmuştuk. Evet konuşmuştuk. E, i̇şte bu Pitcoz gibi denizcileri mesela pek bilinmeyen çok e, herkesin dikkatini çekmemiş denizciler var onları yazmak istiyorum. Hı -hı. E, ama işte edebiyat da seviyorum yani çok okurum ben onun hmm. için yani yazı işim bir parçası yani bu gezileri de yapabilirsem onları da yazacağım onlara. peki <gülüyor> e, senin tekten tam metre olarak kaç metre 14-36 14-36 <gülüyor> geniş bir tekne evet. açık deniz teknesi olarak tasarlanmış zaten ve kuzeye çıkacaksın 2 evet, on yelken <gülüyor> var peki bu zor bir şey e, rota diyelim kaç kişi olacaksınız teknede Vallahi 2-3 kişi eee oluyoruz. E, bir mi? tanesi köpeğim. Çok güzel, doğa olmak üzere, Evet. E, e, açık bir süre dago, alışık mı denize? Esailayla yolculuklar yaptı. Eee, işte e, bir arkadaşım var. E, ama birçok arkadaşım da var katılabilecek yani. Hani bir hmm. esas e, mütevdat 2-3 <gülüyor> kişi ama eee her zaman beklemiyorum. <gülüyor> Uçarak <gülüyor> gelirim. <gülüyor> ee, şey peki, çünkü bu ekip meselesi böyle, böyle bir zor etapta çok önemli. Kimin ne kadar neye dayanacağı belli olmaz. Çünkü uzaktan hani, oh ne güzel, işte e gideyim, buzulları seyredeyim falan filan da. <gülüyor> o çok doğru, çok doğru. Ee, şey vardır, bilmem bilir misin, adamın ismi Erkan... Evet şeyi o Kanada'dan, Northwest pasajı yapmış evet, olan tabii evet, tabii. Evet. Bilirim tanıştım da. Öyle mi? Ben de tanıştım hatta programda yaptık onunla <gülüyor> sohbet etme şansım oldu. O sıkışıyor biliyorsun şeyde kısımda e Kuzeyde, İzlanda'da bir evet. yerde bir fırtına da. Onu mu diyorsun? Buzların arasında Ha sıkıcı. onu diyorsun. Evet, tabii. evet. Ve kutup ayısı geliyor. Geliyor. Davul double <gülüyor> evet. şey fobiyor. Evet. Evet. Yani. Ali hani onu diyorum o zor bir yolculuk evet. yani. Ya yavaş yavaş. Yani şimdi ilk önce bir aklımda şey var. Svalbard falan e, Norveç'ten böyle kuzeyden gidip oraya gitmek. Yani tabii kendimi de deneyeceğim. Yani hmm. sonuçta e, yapamazsam yapamam yani. Hani ben de... E, zorunda değilim diyorsun. Hiçbir şey, hiçbir zaman zorunda değiliz. Yani hmm. ama e, önemli olan niyetli olmak. Hani inanmak e, ondan sonra yavaş yavaş olur gibi geliyor. Peki e, yazarlığın var. Peki mesela bu senin dediğim gibi o rota enteresan bir rota. Benim de niyetim vardı. Ben de işte yıllar hmm. önce ex diye bir teknem vardı. Onunla Grönland üzerinden bir Hı -hı. dünya seyahati filan. Tabi olamadı. Hatta ben hep kendime dalga geçerim. Dünyayı denizden dolaşamayan ilk Türk yelkencisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olmadı yani. O kadar kısa kısa niyetlenmiştim. Bir şekilde ekonomik kriz çıktı. Bir şey çıktı. Sponsorlar kayboldu. Ben de kayboldum. Olmadı. Ama e, dediğim gibi bunun yazarlıktan belgesel doğru bir niyetim var mı yani Aynen, var. yazmak Tamam çok güzel ama film varmaya yani, var. var. onun için şeyim var mı araştırıyorum konuşuyorum ee, yani e, netflix'in e, belgeselcileriyle işte bir <gülüyor> e, konuşacağım bir şey ayarladım ee, bir takım insanlara soruyorum yani hatta acaba teknenin bir evlerine kamera yerleştirmek nasıl olur e tabii, olma, ama olması lazım. Evet, onun için herhalde doğrusu tüfgeyi Dro Drone öğrenmen lazım. O veriyorum bir dronum var. Ha, var mı? Var. var. Bir drone aldım. Ee, çok da kolay bir şey değil ha. Gözüktük mü Yok yani. biliyorum biliyorum yani. hatta. ...şeyde bu Van Globe'da konuştuğumuz... ...o deli fırtınalarda... ...adamlar... ...usta Denizli yani usta pilot adamlar... ...yani o fırtınada drone'dan yapıyorlar. olağanüstü çekimler... Yani ...yapıyorlar. Yani benim drone şöyle 249 gram... E, ...yasal olarak daha fazlasında izin alman gerekiyormuş... Hı -hı. E, ...bir rüzgar çıktı mı yani... ...etkileniyor rüzgardan... ...ne kadar olursa olsun. E, ama herhalde daha profesyonel bir şey gelecek... ...e peki evet. hatta... E, ...üç kamera var demiştin... ...belki bir kamerada stüdyo olacak çok şey, genişçe bir şeyi var. E, oturma alanı var. E, hmm. Böyle bir 7-8 kişinin biraz yükseltilmiş. Hmm. E, orada yani bütün her şeyi yapabilirsin e, hmm. diye düşünüyorum. E, depo tabii zaten açık denizi olduğu için inanılmaz bir depo şeyi var. E, Kapasitesi var. var. Hem içeride hem dışarıda. Önde, arkada kocaman hmm. depo alanları var. E, solar enerji ee, var hı hı. Ee, bin watt ee, rüzgar var bir de vatenzi var yani giderken ha, şey onda. deniz teknenin hızının döndürdüğü pervaneyle. ile o da var yani üç tane böyle bir e, güzel e, hı hı. şey, şey var. çok keyifli mesela e, benim Yıllar önce bir Marmaris'ten Singapur'a bir yolculuğum olmuştu. Orada da işte güya o yolculuğun belgeselini çekeceğim. gerçekten bir sürü bir şekilde çıktı bir fragman gibi bir şey var e, YouTube'da. Şey çok keyifli. E, çekim yapıp onun montajını yapıyor olmak çok keyifli. E, hatta şöyle şeyler oluyor. Mesela işte küçük bir e, video player gibi bir şey vardı. Aynı zamanda montaj yapabildiğim ya bak, bak, bağlıyorum, bağlıyorum ya buraya bir tane güne, gün batımı gün doğumu çeksin diye bakıyorum sana. Ha, çık güverteden çekip sonra <gülüyor> alt ve <tarafı> ekliyorsun. <gülüyor> Orada şeyi fark etmiştim. Şimdi sen teknene atlayıp işte bir rotaya girdiğin zaman burada haber değeri var. Aa Tarat Kırış işte atladı teknesine Güranlanda gidiyor vesaire. Yola çıktığın andan itibaren ilk limanda senin gibi rotaları olan macera perspektifler evet. olan insanlar orada artık sıradışı insan olmaktan çıkıp sıradan bir evet, haline geliyorsun evet. çekim yapıyor isen orada farklılaşıyor gerçi şimdi artık herkes telefon var herkes her şeyi evet. çekebiliyor evet. ama benim gittiğim zamanda yoktu dolayısıyla ben orada a film çeken dökümant belgesel çeken kaptan ya da denizi falan oluyordum. O bir farklılık yaratıyor ama çok keyifli. Ya ben biraz aslında hep içimde şey var. Yani çocuklara ulaşmak. Yani çocuklara hmm. buraları göstermek. Yani e, <gülüyor> hayal gücü çok azaldı e, çocuklarımızın. Yani e, ilkokuldan başlayarak işte bak ben ne diyorum hani ee, o vesimli bilgiler gökkuşu ansiklopedilerinden Hı -hı. ben bu ve edindim Hı -hı. Ee, istiyorum ki yani bir şekilde onu kafamdan çeviriyorum nasıl olur acaba yani hani oradan bir ilkokullarla program yapabilir miyim Hı -hı. Ee, işte bak şurada kutup ayısı var <gülüyor> burada bir buzdağ var onu bir, ona, bir, var onu bir Amerikalı yarışçı yaptı Van de Glock'ta. bilmem biliyor musun bir eğitim Yok, po, şey konseptiyle hmm. bütün okullarla ilişkileri vardı onlara senin dediğini yapıyordu yani, evet. yani evet. öyle bir hayalim var aslında Hı -hı. yani e, bu işin bir parçası da o olsun istiyorum onun içinde birazcık işte film vesaire Hı -hı. E, canlı da olabilir sonrasında da olabilir onları e, ama hep şeyim bu e, hayalim bu yani Çocuklara biraz e, bir heveslendirmek şimdi Evet, Sadun Baba olmasaydı biz denize çıkabilir miydik? Kaptan yani? Kusto. Çıkama. Kaptan Kusto. Yani bu evet. Yani, onlar yani. Hala işte, birileri onun, ondan söz ediyor. Onun siyah beyaz döneminde. Bütün yani çocukluğumuzda yani en sevdiğimiz de sevdi onun belgesellerini izlemek. Hatta bir, birkaç arkadaşın da onun yüzünden deniz bilimcisi olmuşlar. <gülüyor> kalipso değil mi? Kemisinin adı Kalipso. E, kalipso ]ydi. geldi biliyorsunuz. Şey, evet, evet. Bu arada ben bir saat ettik. Da daha... 40 16 dakika mı? Evet vakit geçiyor değil mi? <gülüyor> evet. ee, Peki e, bu e, gitme meselesinde sana biraz e, şey güncel e, şikayetlerden soru sorayım. Ülkeyi terk etmeyi düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum. Yani, yani. şöyle. E, yani eninde sonunda e, buraya e, buralıyım, Ait. buraya aitim işte buranın her şeyini seviyorum yani rakısını seviyorum <gülüyor> <gülüyor> e, zaten şurada oturuyorum yani İstiklal Caddesi'nin dibinde İstiklal Caddesi'ni seviyorum ama bir yandan da dünya dünyalıyım yani hani kendimin Hı -hı. en üst kimliği olarak dünyalılığı görüyorum ben bir şikayetten yola çıkarak sordum bu soru yani biliyorsun son zamanlarda çok konuşuluyor bir sürü genç insan ülkeden ayrılmak istiyorlar. Evet, haksız da değiller. Ha, şimdi onu soracaktım. Yandan. Haklı buluyor musun? Yoksa mesela benim kızım bile o daha ilk zamanlarında şey diyor. Ben git bir yere gitmeyeceğim. Ee, burada kalıp gerekiyorsa da mücadele etmek istiyorum diyorlardı. Şimdi tırsmış vaziyetteler. Allah buluyorum. Şimdi bizim hekim dünyasında tabi akın akın e, evet. gidiyorlar yani. E, Türkiye'den giden hekim sayısı korkunç yani inanılmaz boyutlara ulaştı ama yani e, gidenleri de biliyorum burada kalıp hekimlik yapanları da yani şartlar o kadar e, yıpratıcı ki şartlar deyince de yani ekonomik değil yani çalıştığın yer e, ilişkide olduğun hı hı. insanlar evet yani bir ee, öyle bir hale geldi ki hekimlikte herkes birbirinden nefret ediyor sanki yani işte Hı -hı. bir şey vardı ya kadın artık rahat rahat doktor dövebiliyoruz diyor ha, diyor. Evet, yani. Evet, evet, ya evet. niye <gülüyor> dövüyorsun doktor yani. Tamam doktorların da kibirli, e, ola, kibirli olanı, norbran olanları var yani onu da kabul ediyorum insanlara Hı -hı. kötü davranı ama yani böyle bir e, fasit daireye dönüşüyor bu yani. E, Peki bunun e, çözümü e, ne olabilir ya? Yani çünkü her giden genç bir üniversite mezunu ya da işte 5-6 yıllık tecrübesi olan bir doktor bir kayıp aslında. Tabii, Çünkü tabii. yani bilemiyorum bir acaba doktor yetiştirmenin maliyeti kaç paradır tabii, nedir? Korkunç, korkunç. Yani evet. o ciddi bir yatırım. Tabii. Ee, dolayısıyla yani çözüm ne olabilir sence? Yani huzurlu çalışmak istiyor insanlar. Yani hani bir e, hani Almanya'ya gidenleri biliyorum Almanya'nın küçük bir şehrinde çalışıyor Yani işte bir İstanbul değil Hı -hı. Bir İzmir değil çalıştıkları yer Yani çok fazla bir sosyal hayatları da Olmuyor Hı -hı. Ama yani e, Gerçekten e, işte neyle karşılaşacağını biliyor e, Ne e, Yaparsa sonunda ne elde edebileceğini biliyor Bizde hemen değişir biliyorsun Biz tıbbiye başladık mecbur hizmet yoktu. Ttıbbiye hmm. bitirken mecbur hizmet çıktı Biz mecbur hizmet yaparken ...imtihanı giyersen mecbur hizmet yapmazsın diye kalktı. <gülüyor> yani Türkiye'de hemen sürekli değişiyor ee, her şey hiç olmazsa yani ne olacağını öngörebilmek... E, insanla huzur ve yeşillik. Yani çıktığı zaman bir parkın içinden Geçebilmek yani Hı -hı. bizde Yok yani pratik olarak Ya geçenlerde bak işte demin söylediğin laf İlgin çekti hani Doktorun da nobranı var hastanın Nobranı var gibi yani Bir bir karakter var biri hasta olmuş Öbürü doktor olmuş gibi bir durum var Geçenlerde bir sohbetti Genç bir e, Kıza şeyi önerdim Sosyoloji okuyordu işte dedim Ya on tane yüzyıldır Bir yarımada da yaşıyoruz bu toplum denizci olamadı. Bunu bir tez konusu, evet, araştırma evet. konusu. Sana söyleyeyim ya yani niye biz denizci olamadık? Çok ciddi bir sorun. Yani e, ben hala o göçebe e, hı hı. yani genlerimizdeki, DNA'mızdaki göçebeliği e, atamadığımızdan diye düşünüyorum. Yani bizim için... E, yani e, at üstünde bu gelen atalarımızla çok farklı bir e, zihniyet içinde değil toplum değiş yani so, deniz deniz ve denizlilik sos, sos, sos sosyolojimizin şeyine e, dokunmamış yani He. yani çünkü hani yeşil diyorsun işte bir, bir yani evinden çıktığın bir ağaçların altından yürüyüp bir yere gitmek var bir de beton yanlarının arasından yürüyüp gitmek var. E bundan rahatsız olmamanın nedeni de bu herende. Yani çünkü deniz ve denizcilik kültürü dediğin zaman işte farklı bir insan şeyinden, formasyonundan söz ediyorsun. Ve küçücük teknelerle insanlar evet. yapışım. Git ve Fransa'ya. Evet. Yani böyle 20, 25, 26 28 feet dünya kadar tekne var ve dolaştıkları yerde okyanus. Evet. Gidiyorlar, çıkıyorlar, oralara gidiyorlar. Ya şey var tabii yani bu kar, para, neyse yani mesela biz uzun uzun programlar yaptık. İşte bu marina işletme yöntemleri, amatör denizcilik, amatör yelkencilik, küçük tekne sahibi olmak. barınak değil barınak, mi? Barınak evet. Yani şu anda İstanbul'da yani balıkçı barınakları bile artık talep o kadar fazla ki yüksek paralarla işte birkaç tane, birkaç on tane, yirmi tane, 30 tane, tane bilmiyorum işte e, e, sivil tekneyi kabul ediyorlar barınaklara ama çok yüksek paralar. Yani mesela şu anda aslında biz böyle sanki bir başka ülkede yaşayan iki kişi gibi işte alüminyum tekne, dünya yolculuğu <gülüyor> evet, vesaireden evet. falan söz ediyoruz. Ama yani işte geçenlerde bebek 700'den de böyle bir tartışma da şeyi dedim ya yani bu bebek 750 benim yapmış olmamın hiçbir kıymeti yok. Çok kıymetli Yok yani. Hayır şöyle ama e, keşke yani on bebek 750'den 100 tane evet tutsaydı. tam ben de tam e. da bunu söylüyorum bu çuvalmış hani e. benim gibi tekne tasarlama denizle ilişkisini böyle kuran insanların sayısı artsaydı ben bir şey olurdum şimdi işte oradan tesadüfen çıkmış bir ot parçası falan gibi duruyorum Hı, aykırı falan. bir şey olarak duruyor yani o hani bu çocukların gitmemesini nereye bağlayabiliyoruz diye baktığım zaman o kadar ağır bir umutsuzluk var ki evet, yani bir. E, o vazgeçme e, e, şey hızla yükseliyor. Kapı açılıyor yani o, o kapıdan bir geçeyim bakayım neler hayal edebileceğim <gülüyor> hayalleme nasıl Hı. kavuşacağım diye Burada... bir de tabi Devin senin söylediğin şey çok önemli hani Almanya'nın küçük bir kasabasına gidiyorlar orası İstanbul değil İzmir değil işte Ankara değil vesaire yani sosyal Hayat zenginliği anlamında sıradan bir kasabaya gidiyor. Dolayısıyla hani bir iki ekonomik olarak bir konfor Ökonomik olarak da artık Avrupa'da çok fazla kazanmıyor doktorlar. <gülüyor> Tabii ki yani iyi bir hayat sürecek kadar kazanıyor ama öyle çok büyük paralar kazanmıyorlar. Yani orada da çok düştü gelirleri... Hı hı. Peki tekrar sizin tekneye dönelim bu senin tekne hayatına girdikten sonra işte 3 ay 4 ay teknede olacaksın daha uzun vadede bir şeyin var mı? yani bir aşamada var ya yani. bir aşamada bırakıp tamamen e, yani şimdi onu deneyeceğim yani ben bunu hep istiyorum ama bu istediğim şeyden hoşlanıyor muyum? yani hani tamam 10 yıldır teknem vardı epeyce işte gittim 2 ay da gittiğim oldu 1 ay da gittiğim oldu ama Denizde yaşamak başka bir olay. Yani e, alıştığın konforun dışına çıkıyorsun. Ne olursa olsun. Yani işte <gülüyor> tuvaletine, marinada gidiyorsun. <gülüyor> Duşunu orada hep <yapan>, evindeki gibi, <gülüyor> gibi bir ortam değil. Küçük bir yerdesin. E, yani bu hayat gerçekten e, güzel bir hayat mı? Yani e, istediğim bir hayat mı? Önce kendimi deneyeceğim. Kuşkun var mı? E pek yok ama. <gülüyor> yani sürpriz ben yanlış ata oynamışım gibi bir soru çıkabilir mi? Çıkmaz. E, çıkmaz herhalde. Çıkmaz. <gülüyor> çıkmaz. Yani çok sev ediyorum e, bu e, YouTube'da işte paylaşanları e, Hı -hı. hem Türkleri hem yabancıları. Çok, çok güzel geliyor yani gittikleri yerler, yaptıkları işler. Bir de ben yolu seviyorum yani denizde olmayı yani kendi teknemle de hani hep uzun yol yapmayı seviyordum. Ben böyle bir 8 saat yelken yapayım. Hani o hmm. böyle püfür püfür. Ben bir yerden bir yere gideyim. Mesela ben şeye çok beni heyecanlandırmıyor. Yani çıkayım, yelken yapayım, döneyim. Evet ben de gitmeyi o, o, seviyorum. Ben yani bayağı Ertan'ın başına geçip işte A evet. noktasından B noktasına evet. şu kadar mil şu kadar. Havaya bakıp, meteorolojiye bakıp kaç saat yol var, ne yapacağım, ne edeceğim, ne bekliyor beni falan. Sonra da varmayı seviyorum hele o böyle hiç daha önce gitmediğim bir coğrafyası o çok heyecan verici yani Doğru. o zaman tekne aşık oluyorsun bence yani şimdi Doğru. Doğru. Bi birlikte şey yani bu tekne aşkını ben geçen program sormuştum sana ee, bu seyyale se seyyale değil mi se evet. ikisi de, de seyyale yeni teknenin Ye isim var mı var Seviyeli iki değil herhalde. Ya, <gülüyor> o ben de hiç o yok. Yani ben, ben onu sevmiyorum. Yani insan yani, Hani bir tane çocuğun oluyor Ahmet koyuyorsun. Ahmet iki mi koyuyor? Yani, ben ben öyle düşünüyorum. Yapanlı bir sözüm yok da. Ee, bunun adı biraz e, benim için zor çünkü o zaman niye koydun diyeceksin ama ben V'leri söyleyemiyorum ya. Öyle mi? Hiç fark etmedim. V harfini söyleyemiyorum ben. Bunun adı Naval. N A v v Ale Narval Narval Evet Narval bir balina e demek, türü Öyle mi? Evet e, Kuzey enlemlerinde yaşayan böyle 70 derecenin falan e, Şimdi sana göstereyim tamam. de Böyle bir, bir e, Burnu var Dişi var upuzun bir dişi var böyle şey ha. gibi e, <gülüyor> Mızrak gibi bir diş çıkıyor Ve e, yalnızca e, şeyde bulunuyor bu işte 60-70 derece kuzey enlemlerinde işte Grönland'ın oralarda, Kanada'nın kuzeyinde. O, o diş ne işe yarıyor? Kılıç balığı gibi mi? Çözülmemiş. Öyle yani mi? Evet, çözülmemiş ve bununla ilgili diş hekimliği fakültelerinin müthiş araştırmaları var. bir tane diş uzuyor. Ee, ne işe yaradığını da kimse bilmiyor. Olan dişler arasından bir diş uzamıyor, boynuz gibi bir şey o zaman. Evet. Öyle mi? Evet. evet. Adeta yani öyle bir şey uzuyor ama. Yani işte başka balığı şişlemek için değil, savaşmak için değil, acaba sonar gibi mi kullanıyor gibi araştırmalar var. Hmm. İşte bu Inuit yani Eskimo'ların efsanesine göre bunun nasıl ile ilgili şimdi uzun zamanımız kalmadı bir ara anlatırım <gülüyor> bir hikaye var ama benim için belirleyici olanı yani o kuzeyde yaşayan e, ve yalnız orada yaşayan bir peki, e, deniz bu, canlısı olması. Peki rotanın kuzey olması mı bu ismi koymana neden oldu? Biraz öyle diyebilirim. Hmm. Biraz hmm. öyle diyebilirim. Evet. Tamam. Peki e, Narval Narval 5 <gülüyor> ee, dakikamız var. Peki, Dalat Kılıç'la yapıyoruz bu hafta. Programı geçen hafta e, yapamamıştık. Ben de bir eski e, 4 Eylül 2020'deki programımızı tekrarlamıştım. Çok da keyifli bir programmış. Özellikle, ben de dinleyeceğim şimdi tekrar. Özellikle boğa hikayen <gülüyor> artı şaman hikayeleri bence şey, <gülüyor> şapka yani. <gülüyor> Hep bir maceme var. Peki, son, senin son sözlerini alacağım ama izninle iki şeyden söz etmek istiyorum. Bir tanesi Açık Radyo'nun bu seneki destek kampanyası sırasında bir 15 dakika yayına katılmışım. O yayında da işte o 15 dakika içinde Açık Radyo'ya destek olan dinleyicileri Bebek 750 ile Yelken ne çağırmıştım bir gün. 8 kadar dinleyicimiz destek oldu. Ancak ben teknede tamirat yapmak zorunda kaldım, bakım yapmak zorunda kaldım çünkü epey ahşap 13 yaşında bebek 14 geliyor, ee, ahşaplar çok yıpranmıştı, onların işte çıkartılması, takılması vesaire tabi her denizcinin bildiği gibi, tekne sahibinin bildiği gibi ...takvim her zaman <gülüyor> uzar. Aynen öyle. <gülüyor> Dolayısıyla ben bitiremedim tekniği daha işte bugün yarın bit herhalde ama şu anda seyre hazır. Dolayısıyla ...bir WhatsApp grubu kuracağım. Hepsini buradan eğer dinliyorlarsa... ...ulaşacağım. Hatta ilk şey... ...30 Ağustos'ta 4 kişiyle... ...birlikte Boğaz Yarışı'nı... ...seyretmeye ve yerken yapmaya davet edeceğim. Ondan sonrasında... bakacağız da bir onu duyurmak istiyordum. Bir de... ...Ailevi bir mesele gibi olacak ama olsun... ...Ayşe Deniz Gökçin benim... ...yeğenim, piyanist. Hollywood International... ...Independent... Awards diye çok önemli bir müzik ödülinin kazandı. Kutlu. E, Ayçi Deniz'de burada açık radyoda programlar yaptık. Onun müziklerini evet, evet, meraklıları tamam. bilirler. Öyle iki Dinledim. tane duyuyorum var. Peki Talat'çım aşağı yukarı bu benim son eklerimle birlikte belki bir iki... denizden bir program yaparız teknedeyken. Ah bayılırım. <gülüyor> Hatta ben senin teknene geliyorum. O oh, şahane, ee, şahane, oradan ne de yapalım. Bu arada en son bir soru, bu, bu soruyu sana daha önce sordum. zannetmiyorum, sormamışımdır. Çünkü böyle bir maceraya yönelik bir şey hiç konuşmadık sende. Yakınların seni bu projeye nasıl yaklaşıyor? Bizde geliriz diyen var mı? Ya yapma, gitme, ne yapacaksın kuzeyde, insene aşağı pasibe falan diyen var mı? Biraz delidir ne yapsa yeme. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey var mı? Ekipte de genç e, denizci olacak mı? E, yani dediğim gibi aslında gelmek isteyenlere açık bir şey bu. E, hmm. ama e, hani e, müvettabat hani bir e, iki, <gülüyor> zordur bir şey misafir okursun. ama teknede ya. E daha çok arkadaşlarım Aha, gelecek halde. Sen nasıl bir esnaf ee, ziyetteki? Kurallarım var mı? Ayakkabını çıkart yok, işte. Yok, o, ka <gülüyor> o kadar sert değil. Ee, o kadar sert değil ama yani ne bileyim. E yani işte tuvalete e, kağıt atılmaması konusunda çok hassasım. Ama yani onu onu bırak. Onu, bırak. onu atanı denize atın. <gülüyor> Ay onu kaydı, karada da atmasınlar Atması, lütfen. Evet, yani. doğru yani, <gülüyor> bu bu şey başka bir şey. Yani böyle bir yolculukta tabi emniyet çok önemli yani, yani o Hı. kuralları önem ve vermelevini beklerim. Mesela odanların... tekdedeki birkaç yasamdan bir tanesidir. Ayakkabısız dolaşmak yasaktır. Evet. Değil mi? Evet, ben çok evet. gördüm. <gülüyor> kaza. Evet. Ama ayakkabı çıkartmayı da kural olarak koyanları var. Tekiniz çizilmesinmiş. Ee, Bence yok. çizilsin. <gülüyor> Ayak sağlam katsın. Ben, ben hep özel bir ayakkabı getirin <gülüyor> derim. Yani teknede giymek için yani. Peki Açık Deniz'in sonuna geldik. Talat Kırış'la yaptık bu hafta Uzak Deniz Küçük Yağmur <gülüyor> kitabının da son kitabının diyeyim yazarı. Çok sevimli bir kitap. Ee, Orası e, kapağı da Grönland'dadır. Yani a, benim çektiğim bir fotoğraf. Öyle mi? Evet. Ha, <gülüyor> Kanodaki kim? Kanudaki e, o biz Kuzey Kutup Daireyesi'ni geçmiştik kanoyla. Vehberimiz e, o. Anladım. Güzel fotoğraf ama. Evet. Hemen arkasındayım. Ben de gözükmüyor <gülüyor> <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ettin. Ben Taraf teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağ ol davetin için. Evet açıklığınız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.